Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi Ve men sarı ala nehcih Ve men ittabahu bi ahsanna yevmi الدin İnşallah kaldığımız yerden Mesalül Cahiliye adlı risalenin şerhine devam edeceğiz Gündemle alakalı Kısa bir şey söyleyeceğim Malumunuz bayramdan sonra birkaç gündür Kartel medyası Yahudi medyası Laik medya, onları destek veren e, Kürtlere, PKK'lılara yakın medyalar. Bunların hepsi Müslümanlar aleyhine bir karalama kampanyası başlattılar. Müslümanlara olup olmadık iftiralarda bulunuyorlar ve Müslümanları hedef gösteriyorlar. Tabi planları bir gayeleri var. Allah şüphesiz bu planları gayeleri en iyi bilen. Allah nice kafirin Müslümanlar hakkında kurduğu tuzağı boşa çıkarmıştır. Onların tuzaklarını da Allah boşa çıkaracaktır. Vamekar, Vamekar Allah, Vallahu khairul makhirin. Onlar tuzak kurdular, Allah da onlar tuzak kurdu. Şüphesiz Allah سبحانه تعالى tuzak kuranların en hayırlısıdır. Allah سبحانه تعالى'den temini bu tuzaklarını başlarına geçirmesidir. E, Allahın ayet kermede dediği gibi huwallezi bahte, huwallezi huallaki, arsal arsalusulahu bidinil haki, o elçisini elçilerini hak dinle göndermiştir li göstere onu ale Bütün dinlerin üzerine yüce olsun diye velev kere el kafirun velev kere kafirler kerih görseler de müşrikler kerih görseler de velev kere <gülüyor> el munafiqun munafıklar kerih görseler de Allah nurunu dilediğin eliyle tamamlayacaktır. Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın vaadi değişmez. Bu kısa gündemle alakalı sözümüzü söyledikten sonra kaldığımız yerden Mesailü'l Cahiliye adlı risalenin şerhine devam ediyoruz inşallah. 39. özellikte en son kalmıştık Ramazan'dan önce İnşallah kaldığımız yerden bugün 39. özellikle beraber devam edeceğiz Ette si'atu ve selafun 39. özellik i̇ştirak o kutubu bil batili ve akhtiyaruhu aleyhine Batıl kitapları Satın almaları Ve bunları Allah'ın kitabına Ve diğer kıymetli e, Allah Resulü'nün sözlerinin Yazılı olduğu, vahin diğer parçası olan Allah'ın ve Resulünün işaret ettiği kitapların dışına işaret ederek, onlara meylederek, onlardan faydalanarak, onları onların önüne takdim ederekten yeni bir din çıkarmalarıdır ki. Bunu zaten uzun uzadıya son şeyde, son maddede anlatmıştık. Çünkü son maddede işlediğimiz konu e, sihir kitaplarıyla Yahudilerin sihri öğrenmeleri ve insanları haktan saptırıp batıla yönlendirmeleriydi. O yüzden üzerine çok fazla durmayacağım. Asıl üzerinde bugün duracağımız madde Erba'un 40. madde. O da Al-Gadhu fi hikmetihi teala Allah subhanahu ve yaptığı işlerde hikmetin olmadığını iddia etmeleri cahiliye ehlini. Şimdi birçok insan aslında bunu ağzıyla söylemez. Toplumumuzda bunun mesela bu cahiliye özelliğinin izhar olma şekli mesela biliyorsunuz şeriatın hükmü vardır el kesmek ya el kesmenin ne gereği vardı? Şimdi bakın Siz hikmetli bir iş yapıyorken Doğru bir iş yapıyorken Birisi şuna ne gerek vardı derse Bu o fiili yapan adamın Yaptığı işi yanlış yaptığını Boşa yaptığını ifade etmenin Bir şeklidir Alemlerin Rabbi Allah da Bundan münezzehtir Yenleri ve gökleri yoktan var eden Allah Hiçbir işi Hikmetsiz yapmaz Hiçbir emrinde Hiçbir emrinde Hikmetsiz bir durum söz konusu olamaz. Hiçbir yasakladığı haram hikmetsiz olamaz. Bu hatta usulü fıkıhçıların tartıştığı bir konudur. Hatta bazıları yani bu konuda muhalefet edenleri tekfire kadar gitmişler ama bu doğru bir görüş değil. Bu kelami bir ihtilaftır. Allah'ın her emir ve yasanda hikmet olmak zorunda mıdır? Olmamalı mıdır? Şimdi Mesela bakın Kur'an-ı Kerim'de birkaç imtihan örneği var. Bir tanesi Talut Calut kıssası bunlardan. Talut'un ordusu Calut'un ordusuyla karşılaştığı zaman Bakara suresinde Allah felemen fesele Talut lec diyor. Talut ordusuna dedi ki Allah sizi Allah sizi bir suyla bir nehirle imtihan edecek. Şimdi neyle imtihan edecek? Ondan diyor kim bir avuç içerse Az biraz içerse bendendir. Kim kana kana, doyasına, içerse o da o benden değildir. Peki şeriatta, bütün şeriatlarda su içmenin hükmü nedir? Mübah. Yasak değil. Mübah bir iş. Allah bunu bizim mübah kılmış. Suyu israf etmediğimiz müddetçe, sudan dilediğimiz kadar, içebileceğimiz kadar içmek bize mübah kılınmış. Allah onları mübah bir işle imtihan etmiş. Neyi yasaklamış onlara? Mübah bir işi yasaklamış, haram kılmış, yapmayacaksınız. Kana kanı içmeyeceksiniz. Allah onlar imtihan edecek ya onları. Şimdi alimler demişler ki orada su içmemelerinin bir hikmeti var mıydı? Allah sırf itaatlerini ortaya çıkarmak için onlara bir şey emretti ve yasakladı demişler. Sırf onların Allah'a olan teslimiyetlerini, Allah'a olan itaatlerini ortaya koyabilmek için ne yaptı Allah subhanehu ve teala onlara? itaati emretti ve ortaya çıktı Kim sadık oldu kim sadık olmadı. Dolayısıyla bir grup demişler ki İlla hikmet olmak Zorunda değil Yani Allah Subhanahu ve teala Yahudilere hadiste öyle söylüyor Aleyhisselatü Vesselam Şeriatı o kadar zorlaştırdı ki Yahudilere elbise necaset Olduğu zaman kirlendiği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Şey özür dilerim Yahudiler bu kirlenen yeri ne yapıyorlardı Kesiyorlardı yani yıkamayı Allah onlardan kabul etmiyordu. Böyle bir yasak getirmişti, onlara böyle emretmişti. Şimdi illa hikmet olmak zorunda mı? İlla hikmet olmak zorunda olsa bunun hikmeti ne kesmenin? Niye bizim şeriatımızda yıkayınca temizleniyor mesela? Dolayısıyla yani birinci grup ulema dediler ki hikmet olmak zorunda değil. Evet, mesela Allah içkiyi yasaklamıştır, ne vardır orada? Bir hikmet vardır ki bize zarar var, hikmet ol. Allah bizi zarardan men ediyor, öyle mi? Başka? İşte Allah subhanahu ya zinayı yasaklamış. Niye hepimizin karısı var, kızı var, annesi var? Bu toplumu ifsat eden bir pislik olduğu için, öyle mi? Yani zina edeceğim biri kadın da o da başkasının annesi veya kızı veya kardeşi veya yakını, öyle mi? Bunlar hep ifsada sebep olan şeyler. Allah ne yasakladıysa hepsinde hikmet var. Emrettiği şeylerde hikmeti yok mu? Var tabii ki. E, kurbanı kesmeyi emretmiş, fakirlere et dağılıyor. Zekat vermeyi emretmiş, fakirlere yardım dağılıyor. Hepsinde ne var? Bak emirlerin ve yasaklarının hikmet var içerisinde. Hikmetler var içerisinde. Bazı şeyler var ki, ama onlarda hikmet göremiyoruz. Peki hikmet göremiyoruz diye hikmet yok mudur demektir? Yok. Eğer hikmetin varlığı ve yokluğu için illa hikmetin görülmesi gerekseydi, o zaman birçok Allah'ın emrettiği şeyin hikmetsiz olduğu veya birçok salihin talebesine anlattığı şeyler hikmetsiz olduğu çıkardı ortaya. Allah ayet-i diyor ki وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَ فَقَدْ اُوْتِيَهُ خَيْرًا كَسِيرًا Kime hikmet verildiyse ona çok büyük hayır verilmiştir. Kime hikmet verildiyse ona çok büyük bir hayır verilmiştir. Hikmet nedir? Bazen zahirinde bazı şeyler şer gibi görünse de onun aslında batının da hayır olduğunu görebilmektir. Mesela Allah subhanahu Teala içkiyi bize yasaklamış. Evet içkide zararlar var da insana tatlı geliyor. Öyle mi? Zina o kadar tatlı geliyor ki insana değil mi? Ama içindeki şer daha büyük. Yani insanın zahirde doğru zannetmesi batınında da doğruluğunu göstermiyor. Hikmet bunun adı işte. Yani bir şeyin zahirinde bir şeyin zahirinde var olanın aslında batında tam ters olduğunu görebilmek. Mesela bakın birkaç örnekle anlatacağım. Mesela Hızır kıssası meşhur bir kıssadır Kur'an-ı Kerim'de. Hızır yani Hızır tabi derken kendisine ilim verilen bir kuldur. Kur'an-ı Kerim'de ayette böyle geçer. Min ladunna ilme yani bizim kendi katımızdan bir ilim verdiğimiz bir kulumuz. Ama İsrailiyat kaynaklarda Tevrat'ta ve İncil'de geçen rivayetlere göre adı Hızır'dır. Bu da Musa aleyhisselam ne yapıyor kardeşler? Musa aleyhisselam Ya Rabbi diyor. Benden daha çok bilen var mı? Allah subhanahu da var olduğunu söyleyince diyor ki ben ona gitmek, ondan bir şeyler öğrenmek istiyorum. Yani bu ortaya şunu çıkartıyor ki bütün yeryüzündeki ilmin kaynağı kimdir? Peygamberlerdir. Onlar Allah'tan vahiy aldıkları içindir. Allah da ilmin mutlak tartışılmaz tek kaynağıdır öyle mi? peygamberler peygamber olmalarına rağmen ilim onların yeti olduğu için nerede bulsa alıyorlardı müslüman içinde ilim böyledir ilim müslümanın yetiğidir nerede nasıl bulursa onu almak zorundadır o yüzden musa bunu talep etti duydu ki hızır diye biri var ve hızır ne yapıyor? ilim sahibi Allah yakın biri <Gülüyor> Allah da ona dedi ki git iki tane denizin olduğu yere ulaşacaksın. Ayet-i Kerime'nin Arapçası unuttum da. iki denizin birleştiği yerde sen dedi orada şey yapacaksın, onu bulacaksın. Balığını unutunca, yiyecekleri balığı unutunca talebesi, o da işte yuhuşa deniyor. Bu Beykoz'da türbesi var. Yani o, ne işi varsa orada, kim dikmişse o türbeydi oraya. Biliyorsunuz, böyle çok seviyor bizim toplum. Ad, i̇ki tane evin ortası boşmuş, millet getirip çöp atıyor diye adam bir tanesi demirden dört tane parmaklık yapmış, bilmem ne baba yazmış üzerine. Ondan sonra millet orayı gelip ziyaret etmiş, olmuş türbe. E, adam çöp atılmasın diye çevirmiş oraya. Biri de baba yazmış, olmuş orası Salih'in kabri. Yuş'u aleyhisselamın, yani eğer ismi öyleyse tabi bu İsrailiyat kaynaklarda geçen şey, Musa aleyhisselamın talebesidir o da. Ona talebelik etmiştir. Beykoz'da olduğun alakası yok yani. Belki de kassak çıkarsak alakasız şeyler çıkacak toprağın altında. Sonuç itibariyle talebesi yemeği unutunca Musa Aleyhisselam'a ne yapıyor? Musa Aleyhisselam diyor işte bu beklediğimiz şey Allah ona haber vermiş. Böyle bir karine göreceksin. da orada. Haydi gel diyor. Balığın olduğu yere gidiyor ve Hızır'ı orada buluyorlar. Zaten Allah ona haber vermiştir. Tabi Hz. Aleyhisselamla beraberken diyor ki ben Allah seni övdü, Allah seni övmüş yani ben öyle böyle biri değil. Allah alimlerden değil. Sende bir şeyler var ki Allah seni övüyor. Allah oturup uzun uzun anlat, bilmiyoruz tabi Musa uzun uzun şundan şundan şundan şundan seviyorum de dedi mi Allah o Ama onun hayırlı bir kul olduğunu söyledi. Ben o yüzden senden bir şey öğrenmek istiyorum, bir şeyler öğrenmek istiyorum dedi. Dedi ki sen bana sabredemezsin. Şimdi bakın. İlim talebinde hikmet öğrenmekte ilk ve olmazsa olmaz evvel olan şey sabırdır. Sabır. İnsan bazen her şeyin cevabını bulamayabilir. Kendinden daha bilen biri varsa cevapları ona bırakmak zorundadır. Onun adı kulluk değildir şeytanın akla vesvese verdiği gibi. Tamam? Kulluk nerede olur? Şeriatın, Kur'an ve sünnetin açık naslarında, açık haram ve helallerinde, vaciplerinde... Ortada bir şey varsa onu zaten herkes bilir. Öyle mi? Ama hikmet zaten o açık olan şeyler de çok azdır. Geri kalan her şey hikmettir, nazaridir, bakış açısıdır, yorumdur, içtihattır. Onun adı da hikmettir işte. Doğru olanı doğru yerine koymaktır. İşte orada insan kendinden bilene bırakacak. Onun adı kulluk değil. Onun adı hikmet için sabretmek. Bu kıssada olduğu gibi. Dedi sabredemezsin. Dedi ki bak ben sana söz veriyorum edeceğim. Ortadaki talebe Musa, Peygamber. Allah diyor ki: Fasbirkeme sabr ve ulul azm imin al Rüssül, umur. Sen o ulul azm olan Peygamberlerin sabrettiği gibi sabret, şüphesiz bu azmedilecek işlerdendir. Şüphesiz bu azmedilecek. Onun için güç ve çaba harcanılacak işlerdendir, sabır işi. Ulul azm Peygamberler beşdir, bir tanesi de Musa'dır. Yani Allah'ın övdüğü, sabret onlar gibi dediği adam, sabırlı adam, Hızır'ın hikmetine sabredemiyor. Ne diyor? Ben sabrederim. Diyor, denemesi bedava. Buyur o zaman. Ondan sonra ilk gidiyorlar, bir bakıyorlar ki bir gemi, gemiyi deliyor Hızır, batırıyor içindeki adamları. Ya diyor, gemiyi niye batırdın? Adamların hepsi... Öldüler. Gemi battı. Malı kaybettiler. Yani niye böyle bir şey yaptı? O onu hatırlatıyor. Ben sana sabredemezsin demedim mi? Sonra bir çocuğun yanına geliyor. Tamam diyor. Hatırlıyor. Verdiği sözü hatırlıyor. Bak bir hatırlattı. Tamam. İkinci olay oluyor. Bu sefer bir çocuk. Çocuğu öldürüyor. Ya diyor sen suçu olmayan biri niye öldürdün? Şimdi gerçekten suçu olmayan biri niye haksız yere öldürürsün ki? Öyle mi? Ama hikmet Dediğim gibi zahirde görünmeyen şeyin batında saklı olanı dışarı çıkarmaktır. Onu görebilmektir zaten. Onu görmek için de göz lazım. Onu herkes göremez. Onu herkes göremez. O Allah'ın kullarından dilediğine verdiği şeydir. Dedi ki ben sana demedim mi sen bana sabredemezsin. Dedi bu son. Tamam söz veriyorum bu son. Sabredeceğim. Hani hep tasavvufçuların kendi şirklerini kapatmak için söyledikleri bir söz var ya. Şeyh'in vardır bir bildiği, vardır bir hikmet. Aslında bu hak bir söz. Bu hak bir söz. Ehli sünnetin yani rabbani alimlerin kendilerine yetiştirdiği talebelerine öğrettiği bir söz aslında. Ama tabii içi boşaltılmış, tahrif edilmiş, farklı yerlere sakız gibi çekilmiş. Ardından son olayda bu Duvar örme meselesi, iki tane çocuk var, yetim çocuk, bir duvar örüyor ki onun altında da hazine var. Hazine bu tarafta kalacak çocukların yanında. Ya diyor sen biliyorsun toprağın altında hazine var, o diğer bahçede, sen şimdi duvarı buraya çektin, bu hazinede bunlara kalacak. Niye bunu yapıyorsun diyor, diyor tamam bu senden benim ayrıldığımız yerdir. Bak şimdi sana sabredemediğin şeylerin hepsini tek tek öğreteceğim. Bir, onu niye öldürdüm? Gemini'ye niye batırdın? Çünkü ileride zalim bir kral vardı. O Onlar şey yapacaktılar, bu gemiyi gasp edecektiler, bunların şöyle şöyle kötülükler yapacaklardı. Böyle Allah ölmelerini takdir etti, böyle yaptı. İki, oradaki o öldürdüğüm çocuk, o büyüyecekti, anne babası onu çok seviyordu. Büyüdüğünde anne babasını Allah'a isyana ve küfre zorlayacaktı, ondan diyor. Allah Azze ve Celle Sübhanahu Teala onun ölmesini takdir etti onlara daha hayırlı bir evlat verecek. Çünkü onların anne babaları salih insanlar. E üçüncü o duvarı çektiğim kıssada da onların babaları salih bir kimseydi. Allah babalarının salihliği sebebiyle o çocukları zengin etmek istedi. O yüzden ben duvarı çektim Allah onların mülk sahibi kalacak, de. İşte diyor sabredemediği şeyler bu. Musa Aleyhisselam ne diyor? Ha öyle mi? E öyle. Ne oldu şimdi? Ama bak talebelikten mahrum oldu. Hikmeti öğrenmekten mahrum oldu. Dedi artık bu senden benim ayrıldığım yer. Peygamberimiz ne diyor biliyor musunuz? Diyor keşke Musa biraz daha sabretseydi de biraz daha hikmetten bir şeyler öğrenseydik. Keşke Musa biraz daha sabretseydi de keşke hikmetten biraz daha bir şeyler öğrenebilseydi. Dolayısıyla hikmet Allah Azze ve Celle'nin sıfatıdır. Allah hikmetsiz bir iş yapmaz. Aynı şekilde salih kulları da hikmet sıfatıyla vasıflanmışlardır. Allah onların da hikmetli olmalarını sever. Tabi Allah'ın hikmet sıfatı Allah'a hastır. Kullarınki kullara, kullara ait olan kısımdır. Yoksa haşa bir benzerlik olmaz. O zaman onlarda şirk olur haşa. Özet itibariyle yani hikmete dair bir uzun uza diye açıklamalardan sonra hikmet zahirde maslahat gibi görünmeyen bir şeyin aslında batınında maslahatın var olduğunu görebilmenin adıdır. Feraset demiştir insanlar buna Basiret demiştir insanlar buna Tamam Bunun adı budur yani Bu adı hikmettir Allah Azze ve Celle de Subhane ve Teala da Hikmet sahibidir Boş iş yapmaz Nitekim burada Ayet-i Kerime'yi getirmiş Al-Husin Diyor ki <gülüyor> Biz yerleri de gökleri de Arasındakileri de Batılla yaratmadık <gülüyor> İşte bu Kafirlerin zanlıdır فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَ Ateşte olan kafirlere veyl olsun, yazıklar olsun. Sat suresi 27. ayet-i Bakın, dikkat ederseniz Allah diyor ki kafirler boşa yarattık zannettiler. Yaptığımızı, emrettiğimizi yani tasarrufta bulunduğumuz işlerin boş olduğunu zannettiler. İnsan da hikmeti ne zaman kaybetmeye başlar? Yapılan tasarrufların boş olduğunu zannettiği andan itibar. Yapılan tasarrufların boş olduğunu zannettiği andan itibaren insan hikmetten mahrum kalır. Oysa ki tasarruflar Allah'ın takdirindedir. Allah bir hikmet gereği bir yere götürüyordur insanları. Şimdi kader denen olgu vardır. Biraz hikmetle de ilintili bağlantılı. Kader tanımı yapılamaz. Yani şerif olarak tanımı yapılabilir. Kelime manasıyla tanımı yapılmış. Alimler hep bunlar konuşmuş da kaderin akli izahı zor yapılıyor. Ama şöyle bir düşündüğümüz zaman, bunu bir de akılla izah etmeye çalıştığımız zaman aslında özeti şu. Hepimiz plan kuruyoruz. Kainat alışveriş üzerine kuruldu. Hep diyorlar ya bu mücahitleri diyorlar zaten batılı istihbaratlar destekliyor. Niye? Onlardan maslahatları var, faydaları var. Evet doğru bazı yerlerde destekliyorlar kendi çıkarları için. Ama bakın dünya öyle bir düzen üzerine kurulmuştur ki bir şey aldıysanız kesin vermişsinizdir. Kainatın kuralı budur ya. Peki o hesapları yapan adamlar ne diyorlar? Bizim karımız bu kadar çok olacak, oradaki ufak zarar da çok önemli değil, onu da kapatırız diyorlar. Öteki taraf ne diyor? Evet burada benim bir zararım var ama benim de ondan bir maslahatım var, şu kadar da zararım var. Ben de o zararı kapatırım, bu maslahat benim için şu anda büyük diyor. Herkes hesap yapıyor maslahat, mefsede hesabı, herkes birbirinden bir şeyin faydasını almasının peşinde ama Alemden Rabbinin bir hesabı var. Aslında farkında olmadan onları bir yere götürüyor. İşte kader bu. Allah Azze ve Celle, Subhanahu Taala bütün hesapların üzerinde hesabı olanın dilediği hesaba kulları götürmesidir. Özeti budur yani. Sonuç itibariyle Allah hiçbir işi hikmetsiz yapmaz. Din günü de bize tabii lütfederse o Allah Azze ve Celle'nin yani dileyeceği bir şeydir. İsterse bize haber verir, isterse haber vermez. Şu anda aklımızın almadığı, idrak edemediği birçok yer vardır. Biz ne deriz orada? Allah'a teslim olduk. Öyle mi? Mesela örnek vereceğim. Şeriattan birkaç tane hüküm. Mesela şeriattaki hükümlerden bir tanesi çorabı mes ederken mes ederken mesleri mes ederken çorabın veya altını değil üstünü mes etmektir. Oysa ki çorap veya mes, üzerinde yürünülen şeydir. Altı pislenir. Altının temizlenmesi gerekir? ve Allah niye yukarıyı etmeye emretti. Allah'ın yani niye emrettiğini sorgulamayız. Hikmet sorgulamayız. Allah böyle dediyse bu böyledir. Bunda vardır bir hikmet. Anlamasak da idrak etmesek de ne yapmak zorundayız? Teslim olmak zorundayız demek zorundayız. İşte cahiliye ehli de arkadaşlar akıllarını bu baptan devreye soktukları için hiçbir zaman ne yapamış, ne yapamamışlar? Hiçbir zaman Allah'ın hükümlerine teslimiyet gösterememişler. O yüzden de küfre sapmışlar. O yüzden de Allah Azze ve Celle ve onların kalplerini mühürlemiştir. Hikmet konusu bu şekildedir. el ve vel-Arba'un 41. cahiliyenin vasfı ve özelliği El-Kufru bil-Mela'iketi vel-Rusuli ve-Tefriku Beynehum Meleklere, elçilere, peygamberlere küfretmeleri ve meleklerle peygamberlerin arasını ayırmaları. Meleklerle peygamberlerin arasını ayırmaları. Allah subhanahu wa taala de şimdi bu özelliği anlatacağım. Bugün izhar olan şekli çok bunun diyeceksin ya hoca kim var melekler küfreden bekleyin şimdi anlatacağım hocam. Işte. Allah ayet diyor ki: "Ve alaqat aytayna Musa'a kitabe. Biz Musa'ya kitabı verdik. Ve kaffayna min ba'dihi bi'r rusul." Ondan sonra da ne yaptık? Ardından da elçiler geldi onun ardından. "Ve aytayna Isa ibn Maryam el İsa'ya da ne yaptık? İsa'ya da aynı şekilde Beyinler verdik, deliller verdik. On da katımızdan Kudüs olan, mukaddes olan Ruh'la da destekledik. Efe kullema rasulun size her elçi geldiğinde bir la tahwa Buraya dikkat edin. Nefislerinizin istediğini size vermeyen elçiler geldiğinde, nefislerinizin istediği şeyi size vermeyen elçiler geldiğinde istekbartum. <gülüyor> onlara karşı kibirlendiniz. فَفَر۪يْقًا كَذَّبْتُونَ O kibirden sonra bir grup yalanladı. وَفَر۪يْقًا تَقْتُلُونَ Bir grup da onları öldürmeye kalktı. Küfürde azgınlaşar. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ Dediler ki kalbimiz mühüllüdür. Bugün çokları da diyorlar değil mi bu sözü? Müşrikler de çok birbirlerine benziyor. Adam diyor ki ya Allah kalbimizdeki mühürü kaldırmamış gidiyor. Allah dilese bize hidayet verir. Allah dilememiş ne yapalım diyor. Bak onun dedeleri de diyordu kafir dediler. وَقَالُهُ buna غُلْفُ Dediler ki bizim kalbimiz örtülüdür. belle لَعَنَهُمُ اللّٰهُ Allah diyor ki bel bilakis. Arapçada bel geldiği zaman önceki gelen manayı nefiy eder, iptal eder. Tam zıttı bir manayı ispat eder. Belin, bel kelimesinin vasfı budur Arapçada. Bel diyor Allah bilakis o yalan. O söyledikleri Allah'ın kalplerine mühür vurduğu yalan. بَلْ <gülüyor> لَعَنَهُمُ Allah onlara lanet etmiştir bilakis bir kufrihim ne sebebiyle? Küfürleri, inatları, kibirleri sebebiyle Allah Azze ve Celle onlar ne yapmıştır diyor. Allah Azze ve Celle lanetlemiştir. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ Ne azda iman edersiniz. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ Ne zaman ki Allah'ın katından bir tasdik eden kitap gelse مُسَدْتَكُنْ لِمَا مَ Onunla var olan tasdik eden. Bundan önce de onlar seviniyorlardı. Yahudilerdi bunlar. Nereye geldi yerleştiler? Yesrib'e yerleştiler. Biliyorlardı ki Tevrat'tan, Yesrib'den bir peygamber çıkacak. Gelip yerleştiler Yesrib'e. E ondan sonra Allah peygamberi onlardan değil, kimden verdi peygamberi Allah subhanahu wa ta'ala? Mekke, Mekke'den, Kureyş'ten verdi. Dediler ki nasıl olur böyle bir şey? Böyle bir şey olmaz. Bize verilmesi lazımdı. Biz geldik. Allah da diyor ki o fetihle de daha önce sevinirdi bu Yahudiler. Felen maja ahum ma arafu bildikleri şey onlara gelince kafaru <gülüyor> bihi ona küfür ettiler. Fala anetullahi kafirin <gülüyor> Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. Be <gülüyor> isemash bihi ne kötü bir şey satın aldılar enfusahum <gülüyor> nefisleri için ayykfurubima <gülüyor> anzallahu Allah'ın onlara indirdiğine küfür sebebiyle. Bagiyan eyinzel Allahu min fadlihi min Allah'ın kullarından dilediğine dilediği kadar indirdiği fazla hasetleri, kinleri, kibirleri ve çekememezlikleri sebebiyle Allah azze ve celle subhanahu ve taala'ya küfretmiş oldular. Yani bu ayet aslında bugün birçok kerede tekrar eder. Hepimiz bunu müşahede etmişizdir. Adam biri gelir tipine bakar sana uyz olur. Sana düşman olur. Ya, oysa ki senin söylediğin söz haktır. Allah sana hayır dilemiştir. Öyle mi? E bakın Yusuf'la kardeşlerine bakın. He? Ne yaptı Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u? Kuyu attılar öldürmek için. Niye? Babaları çok seviyordu. Ve babalarının sevgisinin önünde engel olarak kimi görüyorlardı? Onu. O yüzden öldürmeye kalktılar. Bugün nice insan da bir takımlarının sevgisi uğruna birilerini düşman edilir. Oysa ki yapması gereken şey birin düşman edilmek değil, Allah'ın takdir ettiğine sabretmektir. Ya bak altını çizerek söylüyorum. Allah'ın takdir ettiğine Allah'a bizi e, dilediği şeye sabretmektir aslında. Çünkü Yusuf Aleyhisselam'a Allahu Teala aleyhi doğuştan fıtratına, yaratılışına ilim, hikmet basiret, doğruluk, sıdk, güzel ahlak öyle mi? İnsanların onu sevmesi gibi güzel şeyler Allah koydu onun fıtratına. Bunu Allah verdi ayet-i de dediği gibi yani. Aleme yaşa min ibâdi. Kullarından dilediğine dilediği kadar. Allah sana mı soracaktı kime ne kadar vereceği? Yusuf böyle olunca Yusuf'u düşman edindiler. Kuyuya attılar. Sonra ne oldu? Seneler sonra kral olarak karşılarında görünce Yusuf'a dediler ki galû Dediler ki tallahi lekad a'tarakallahu aleyna. Vallahi Allah seni bizim üzerimize seçmiştir. Biz anladık da itiraf etmedik o zaman. Anladık bildik o zaman da onu itiraf etmedik. O şerefi o adaleti gösteremedik. Dolayısıyla birçok kere de küfrün hasıl olması bu babdan olmuştur insanlar için. Haset, kin, nefret, çekememezlik, gıybet. Ha? Allah buna işaret ediyor. بَغْيَنْ اَيُّ نَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَدِّ عَلَى مَنْ يَشَعُوا مِنْ اِبَادِ فَبَعُوا <gülüyor> بِغَدَبٍ عَلَى Allah'ın gazabı üzerine bir gazap daha satın aldılar. Zaten küfretmeleri, zaten kibirlenmeleri bir gazaptı. Bir de kalkıp Allah'ın sevdiklerine düşmanlıkla gazaba gazap eklediler. وَلِلْ كَافِرِينَ عَذَابٌ muhin Şüphesiz ki kafirler için alçaltıcı bir azaplardı. Şimdi bakın kardeşler, burada bu bu kadar uzun getirdi Ayt kelimelerde Anlattığı şey şu. Peygamberlere cahiliye her zaman düşmanlık etmiş. Ama düşmanlık sebebi getirdiği davanın batıllığı, doğruluğu, yanlışlığı değil. Nuh'a demişler ki Nuh sen bizim başımıza lider olmak istiyorsun demişler. Niye biz sana tabi olalım? Salih'e demişler ki hep tabi olanlar işte bizim alçaklarımız yani alt seviyeden olan. Biz sana niye tabi olalım? Yani bunun gibi akli insani sebepler koymuşlar. Yoksa Allah'a küfretmek, Peygamber'e küfretmek gibi bir sebep koymamışlar. Dolayısıyla cahiliye ehli her zaman peygamberlere bu baptan düşmanlık etmişler. Çünkü peygamberler insan değil mi? Beraber yaşıyorlar. Beraber yaşadığı için düşman olmuş. Ebu Leheb, peygamberin en büyük düşmanı. Niye düşman peygambere biliyor musunuz? Cahiliyede ne yaşamış? Amcası Ebu Talip'te girilen kavgada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kimden yana tavır koymuş? Ebu Talip'ten yana tavır koymuş. Hatta Ebu Leheb'i dövmüş. Oradan beri bir kini var. Doğruyu anlattığında da ona düşmanlık ediyor. Hasedi ve kini sebebiyle. Hakkı kabul etmiyor. Hakkı inkar ediyor. Hakka düşmanlık ediyor. Bu birincisi. İkincisi ise şu ayeti kerime. Bakara suresinde var olan 87. ayeti kerimeden 99'a kadar olan kısım. قُلْ مَنْكَنَ Cibril ile, De ki kim Cibril'e düşmansa Cebrail'e. فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ ala قَلْبِكِ Şüphesiz ki onu senin kalbine indiren odur. Bir İbnillah. Allah'ın izniyle yoksa kafasından değil. Niye bu ayet nazil oldu? Yahudiler dediler ki Yahudiler. Cibril aslında vahiy Yahudilere getirecekti. Karıştırdı. Hata etti, yanlış yaptı Muhammed'e götürdü. Bunu kim söylüyor bu ümmetten? Rafiziler. Yani küfre sapmış, kendini İslam'a nispet eden rafiz Şiiler söylüyorlar. Diyorlar ki Cibril vahyi Ali'ye getirecekti. Karıştırdı, yanlış yaptı, hata etti. Kime götürdü vahyi? Muhammed'e götürdü diyorlar. Anlaşıldı mı? Bu baptan Rafiziler Yahudilere benziyorlar. Bu ümmetten olup da. Yani kendini İslam'a nispet edip de yani. Dolayısıyla bu iki düşmanlık cahiliye ehlinin olmazsa olmaz her dönemdeki düşmanlıdır. Allah azze ve celle subhanahu ve taala da her dönemde müşrikleri bu hastalıklarla belalandırmıştır, bela vermiştir. Onları da bu şekilde azdırıp saptırmıştır. Ve sonunda diyor ki hani uzun uza diye bunları anlattıktan sonra İmam Ali Hüseyin, burada açıkça ortaya çıktı ki diyor kitap ehlinden bir kısımları vardı ki onların küfrü Sadece Allah üçün üçüncüsüdür demek değil de onların küfrünün bir şekli de meleklere ve peygamberlerin bir kısmına düşmanlık etmeleriydi diyor. Ve bu ayetleri getirmiş. Dediğimiz gibi bu cahiliyenin her dönemdeki özelliğidir. Onlar peygamberlere ve meleklere düşmanlık ederler. aralarında ayrılmak ayırmak isterler. Aralarını ayırmak isterler ifadesi de Allah Azze ve Celle'nin kitabında söylediği şu ayeti kerimedir. Allah ayeti kerimede diyor ki, onlar kitabın bir kısmına iman ederler, bir kısmına küfrederler. Onlar e, Allah'ın peygamberleriyle onun elçilerin arasını ayırmak isterler. Allah'ın peygamberleri elçinin arasını ayırmak ister. Şimdi Yahudiler hakkı küfredince, inkar edince iki tane çıkış kaldı. Ya peygambere küfür edecekler ya vahyi getiren Cebrail'e küfür edecekler. Bir grup dediler ki peygambere küfür ederek bu yalancıdır. Bir grup dediler yok bu doğrudur. Ama karıştıran Cibril'dir dediler. Suçu öbürüne attılar. Yani hep aynı zihniyet, hep aynı şeytani mantık. Allah'ın takdir etmediği bir hayırdan dolayı birine ne yapmak? Düşmanlık etme. Bu çok kavmi saptırmıştır. Bu cahilenin özelliğidir, vasfıdır, hasretidir. Allah bizi bundan ne yapsın kardeşler? Afiyette kılsın. Burada kalacağım inşallah. 42. özellikle inşallah devam edeceğiz. Allah nasip ederse, sözlerimizde bir güzellik varsa... Allah Resulü'nün sözlerinin güzelliğinde bir kötülük de varsa nefsi ve şeytanımdandır. Wa <gülüyor> khilı dawwani min alemin. Subhanak bihamdik. la ilaha